Etmedim hocam. Kaşık gibi metal cisimleri evet. eğebiliyorlar. Bunu nasıl açıklarsınız? Evet. Bak çok güzel bir şey anlatıyor. Evet. Önce kendine gel sonra Mike gel. <gülüyor> Adama hayır demiş. Şimdi bak insan vücudunun bir tarafında enerji toplayabiliyor ve topladığı enerjileri de bir yere yönlendirebiliyor. Bu kabiliyet insanda gelişebiliyor ve bu şekilde yapılıyor. Bu arada bunu nasıl yapıyor? hangi enerjiyle yapıyor falan bu konuda e, birkaç örnek vereceğim birisi adam birisi hasta oluyor hastalığında vücudun her bir tarafında öyle yüksek enerji yaşıyor ki vücudun dengesi bozuluyor böyle bir ruhsal bunalım geçiriyor sonra e, ne oluyor ne ediyor? bunun yönlendirmesini öğreniyor dolayısıyla bunu yönlendirmesini orada öğreniyor ya böyle yapıyor ya da biriler bunu biliyor bu şekilde başından geçmiş ve de başkalarına da diyor işte bu böyle olacak diye öğretiyor ve böyle başladı. Tarih dedi çoktur böyle insanlar ve halen de vardır. Bunlar e, vücudunda çok dağınık halde bulunan enerjilerin biraz da dışarıdan et, et, etkilerle bazı enerjileri de alarak birlikte bunu kullanıyorlar. Kullandıkları zaman bu enerji çok yoğun hale geliyor. Bazen ateş yakabiliyorlar. Bazen efendim. E, madde üzerinde etkili olabiliyorlar. Hatta insan üzerinde de etkili olabiliyorlar. Sıcak e, enerji vererek vücudun bir çok yönünden efendim, e, bu şekilde enerji e, söz konusudur. Bunlar şaka değil. E, efendim Bir hayal meyal de bir şeyler de değil. Gerçekten bu şekilde bu işte e, maharet isteyen bunun şu anda herkese öğretilebilen bir ilim olduğunu Avrupa deniyor ve büyük bir başarı sağladığını görüyoruz. Ee, Avrupa'da bunun ayrıca kursları veriliyor. Riki kursu diğerler bunda benzer. Ama burada da, e, burada kullanılan metotlar nasıl bir metottur? E, arka planda hangi isimler e, söz konusudur? Genellikle, işte geçen de söyledim, ben bunlardan birçoğuna rastladım, gördüm. E, gerçekten üzerinde bu enerjiyi yönlendirebiliyorlar. Bu enerjilerin çoğunu Süfli boyuttaki enerji olduğuna inanıyorum. Süfli boyutta demek dünyaya en yakın olan varlıklardan yararlanıyorlar. Onlar birkaç defa vücutlarını rahatsız etmiş. Vücutlarında enerjiyle ilgili birkaç defa olunca o bunun nasıl olduğuyla ilgili bakıyor artık bilgi sahibi oluyor. Vücutlarındaki bu enerjiyi o zaman bir yerlere aktarmaya çalışıyorlar. Demek ki her olaydan bir ders çıkarmak, analiz gücü güçlü insanlarda. Bunu kolayca öğreniyorlar. Çoğu insanlar vardı kaç defa böyle şey başından geçer ama onu bir türlü efendim kullanmanın, kullanma eğitimini düşünmez ya da bilmediği için yapamaz. Tekrar bir daha uygulayamaz. Dolayısıyla bu gibi şeyler var. Bunlar dolayısıyla o adamın üzerinde Allah'ın verdiği keramet desek, Allah'ın verdiği bu keramet, güzellikleri eğer ki Allah'a dan geldiğini ve Allah'a e, teşekkür etmesini, Allah'a yönelmesini e, düşünerek ona karşılık olarak efendim Allah'ın bütün peygamberlerini Allah'ın sözlerini her şeyden üstte tutmaya başladığı andan itibaren biz ne diyoruz ona? Allah'ın e, verdiği kerameti takdir eden adam manasında veli diyoruz. O, o zaman veli oluyor. Ama böyle değilse buna biz ne diyoruz? İstidraç. Bunların adı yukarıdaki anlatılan hepsinin adı istidraç. İstidraç nedir? Belirli bir eğitimle herkesin yapabileceği ama o eğitimin sırrını bilmeyenlerin yapamayacağı e, keramete benzeyen olaylardır. İşte bu istidraç kısmı, yani ya, kelamda bunun adı istidraçtır. Bunlar vardır. Yani derece derece ruh e, dünya ilişkisi e, veyahut da dünya ilişkisinin ruhu etkilediği gerçekler. Bunların ilmini öğrendiğiniz zaman siz de efendim, dünya ilişkisi, dünyadaki yaptığınız işlerle e, insanların ruhları üzerinde etki bırakıyoruz. Zaten dünyada yaşamın kendisinde bile bu etkileşim söz konusudur. Mesela güzel bir manzarayı görünce seviniyoruz. Çok kötü bir manzara görünce üzülüyoruz. Mesela insan psikolojisine bir örnek vereyim. Mesela gökyüzü kapkara, bulutlarla dolu ve içiniz karardı basık, nemli bir havadasınız. Ne yapabilirsiniz? Size sorsam. Hadi olmazsa bir soru sorayım. O hep bana soruyor. Ben de ona sorayım. Böyle bir havada içiniz daraldı. Nefesiniz, nefesiniz tutulmak üzere. Ne yapsanız iyi gelir. Çok basit trik, e, trikler, e, ipuçları e, yardım edebilir. İşte böyle bir durumlarda e, <gülüyor> pembe gözlük iyi gelir. Hemen bir pembe gözlük al. Bak gökyüzü. aa güneş varmış gibi görünmeye başlar. <gülüyor> Çok basit bir trik bak. <gülüyor> Mesela adam herkesi düşman görüyor. psikozu bozulmuş. Ya herkes dokunsan bana zarar verecek dö dövecekler. Veyahut da kötü düşünüyorlar benim hakkında diye düşünüyorsun. Ona bir iyi bir pembe gözlük al. Bütün insanları ona dost gibi. Eller yüzleri böyle kızıyor gibi görünmez. Şaka yapıyorlar gibi görünür. Bunun e, beden e, ve Ruh ilişkisiyle çok büyük etkisi var. Ruh orada bu ezilmişliği içinden kurtuluyor. Çünkü zaten o havaydı ona, bu bu anlamı veren, onlardan kurtuluyor. Aslında çok basit bir trik. Hemen değiştir, ortamı değiştir, o kızdığın insanlar veya öyle görünen insanlar değişti. Bir defa gülen insanların yanına gideceksin. Bir defa kendini yönlendirme eğitimidir. Bunu başardığında Allah izniyle bu hastalıklardan kurtuluruz. Şimdi böyle bunu düşünemeyen adamlara hap veriyorlar. Uyuşturuyorlar. O zaman beyin rahat ediyor. Ondan sonra da beyin sıkıntısı kalkıyor. Ama bu devamlı hapa bağlı olma anlamına geliyor. Bundan kurtulmak için bu defa psikoterapi yapacak. Psikoterapi nedir? Bu insanın bu durumdan çıkarmanın yollarını öğretiyor. Bazen çok basit fikirler, yeni bulgular, bilgiler, aletler, materyaller, şunlar bunlar, insanı bu durumdan kolayca çıkarır kendini yönetirme, kendini yönetme ilmini öğretir. Dolayısıyla bunun gayet tabii olduğunu, efendim gökyüzündeki bu halin e, dev faydasının olduğunu, efendim geçen burada bir, e, kimdi birisi? Dilara Nur müydü bu eğitimi görmüş arkadaşlardan? Bir tanesi dedi, işte imtihanı kaybettim. İmtihanı kaybedince dedi, çok üzüldü. Sonra e, öğretmen bana dedi ki, diyor, ne üzülüyorsun? Sen şu anda ne öğrendin biliyor musun? Ne öğrendin? Yani... Şu anda sen ne kadar öğrenmediğini öğrendin. Eğer öğrenmediklerin çokken sana öğrendin, hepsini biliyorum deseydim, sana yalan söylemiş olacaktım. Şu an sen sadece ne kadar öğrendiğini öğrendin, hiç üzülme. Git, eksiklerini öğrendiğin an bitti. Böyle bir cesaretle, hele bunu öğretmen sana söylüyorsa, tekrar ona gelip imtihan olmak için de can atarsın. Çünkü öğrendin artık. Bakış açısını öğrendin. Düşünce boyutundaki hatalarını öğrendim. Efendim, demek ki ne oluyor? Bizim içimizdeki düşüncemiz bizim vücudumuzu çok yakında etkiliyor. İmtihana gidiyor, imtihana giderken eli ayağı efendim sararıp solmuş, hareketleri titremeler, ağzı yüzü kenarları, gözün kenarları, ter döküyor, ter basmış. Ondan sonra da ne yapacak bu adam? Düşünce boyutunda kendisini yönlendirmesi lazım. Ya imtihan, neticede ölüm değil ya diyeceğiz. Yani imtihan, ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Çok basite indirgeyen efendim, düşüncelerle onu yorumlamak, su içmek, nefes almak, nefes tutmak, kendine zaman kazandırmak ve diğer insanlarından normal senin gibi insan olduğunu, eğer çevreni etkiliyorsan, insanları da etkileniyorsan, her türlü insanın kendini yönlendirmesi kadar e, insana, insanın insana yardımı daha büyük yardımı olamaz. En büyük yardım, sen kendine yardım et ki başkaları da sana yardım edebilsin. Kendine ulaşamayana kimse ulaşamaz. Allah Allah La ilahe illallah Muhammedin Resulullah dedik böylece. Bugün bitirelim mi inşallah? Buyurun mikrofonu size bırakayım. Siz yeni bir soru açmadan ben bırakayım. Allah'ın selamı, bereketi, sevgi ve muhabbeti üzerinize olsun sevgili kardeşim. İnsan ahsen takvimde yaratılması ne demektir? Ayrıca bir konu durum <gülüyor> Allah razı olsun. Buna girdik mi yani akşama kadar süre, o bitmez. Allah'a emanet ol. Başka bir zaman inşallah. Bir de ben sorayım dedim ya. <gülüyor> Mahil, Allah razı olsun. <gülüyor> Musa, Musa hep soruyor da yani, Yani biz, biz soramıyoruz Musa'yı yıkalayamıyoruz. Musa, Musa mikrofona gel diyorum, bir soru soracağım, Gel. <gülüyor>